Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, WWF Türkiye ve SEFIA yani Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği tarafından hazırlanan yenilenebilir enerji çağında kömürün fizibilitesi, Hunutlu Termik Santrali örneği raporu kapsamında farklı proje ve sabit yatırım maliyetleri altında elektrik fiyat ve ısıl değer değişkenleriyle 16 farklı senaryo çalışıldı Hunutlu Termik Santral için ve bu senaryoların içinde hiçbiri küresel ortalamalar temel alındığında kar edemediği ortaya çıktı. Yani Hunutlu Termik Santral'i kar elde edemeyecek, mevcut piyasa eğilimleri, süreceği ve fiyatlarda da aşırı bir dalgalanma yaşalanmayacağı varsayımıyla söylenmiş bu. Hunutlu Termik santralinin yatırımcı şirketleri ve finansörleri için ekonomik açıdan anlamlı bir yatırım olmadığına işaret ediyor rapor. Üstelik bu durumun daha önceki dönemlerde de yaşandığı gibi piyasa şartlarının kömür aleyhine gelişmesi durumunda daha da kötüleşeceğini ortaya koyuyor. Raporun yazarlarından Sefiya'dan Bengisu Özenç yaptığımız net bugünkü değer hesaplamaları gösteriyor ki unutlu Termik Santral'e sahip olacağı söylenen kömür yakma teknolojisine uygun yatırım maliyeti senaryosunda Yüksek elektrik fiyatları varsayımı altında bile ekonomik ömrü olan 30 yıl boyunca maliyetini karşılayamıyor. Tamamlanması durumunda 1320 megawatt kapasitesi sahip olacak böylesi bir yatırımın ekonomi politiği ve finansal açıdan sürdürülebilir olup olmadığını sorgulanmaya değer dedi. WWF Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı. Genel Müdürü Aslı Pasin'le raporla ilgili değerlendirmesinde son 11 yılda güneş enerjisi elektrik üretim maliyetlerinin %90, rüzgar enerjisi maliyetlerinin de %70 oranında düştüğünü ancak kömürlü termik santrallerinin elektrik üretim maliyetinin %1 arttığını hatırlattı. Kömürden çıkış senaryolarının artarak tartışıldığı bir ortamda, Yeni kömürlü termik santrallerin inşası çevresel etkileri yanı sıra ekonomik açıdan da çelişkili bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Karbonun fiyatlandırıldığı ve küresel finans akışlarının yön değiştirdiği günümüz koşullarında yeni santral yatırımlarının finansal açıdan da atıl hale gelmesi bekleniyor. Bu çerçevede örnek bir değerlendirme ortaya koyan bu raporun Türkiye'nin yeşil iyileşme sürecine ve düşük karbonlu ekonomiye geçişine hızlandırmaya katkı sağlayacağını umuyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyet avantajını ve istihdam potansiyelini göz önünde bulundurarak ülkemizin doğasını korurken ekonomisini de güçlendirmek ve küresel eğilimlerin gerisinde kalmamalıyız diye konuştu Aslı Pasinli. Bana sanki biz bu küresel eğilimlerin gerisinde kalıyoruz gibi geldi. Herkes kömürden çıkarken biz hala kömürlü termik santral yapmaya çalışıyoruz. Güzel ve yerinde bir haberle başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ocak ayı 2. oturumunda görüşülen teklif gereğince 1000 metrekarenin üzerindeki parsellerde kamu yapılarında alışveriş merkezi ve inşaat alanı 5000 metrekareyi geçen ticari yapıların binaları zemin suyundan korunsun diye, bahçeler sulansın diye, oto yıkama ve tuvalet rezervuarları gibi işlerde kullanmak üzere bir drenaj sistemi oluşturularak Çatı ve zemin sularının yer altında oluşturulacak sarnıçta toplanması zorunlu olacak. Bravo İstanbul Büyükşehir Belediyesi sarnıç kurulması için çok doğru bir adım üstelik yapabilecekler için. Yeşil Gazete'den Elif Ünal'ın haberine göre İzmir'in Kınık ilçesinde Dermencieli ve Arapdere Dere Köyü arasında 3 farklı bölgede termik santral ve düzenli depolama alanı kurulmasına izin veren Çevre ve Şircilik Bakanlığı'nın 1 bölü 5 ve 1 bölü 1000 ölçekli imar planları Mahkeme kararıyla iptal edildi. Şehir plancıları odası İzmir Şubesi'nin açtığı dava sonucunda İzmir 6. İdare Mahkemesi planları doğal yapı üzerindeki çevresel etkileri ve arazilerin tarımsal niteliği ve bütünlüğünü olumsuz etkileyeceğini belirterek uygun bulmadı. Yapılan açıklamada mevzuatta yani 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmelik hükümleri ve üst ölçekli plan kararlarına Uygun olmadığı gerekçeleriyle söz konusu planlar iptal edildi, dendi, açıklamadı. Avrupa Komisyonu'nun yaptığı açıklamada çiftçilerin çiftlik hayvanlarından kaynaklanan metan gazı emisyonlarını azaltmak veya organik tarım arazilerini arttırmak için Avrupa Birliği fonları alması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği sera gazı emisyonlarının yaklaşık %10'una neden olan tarım sektörünü bloğun 2050 itibarıyla net sıfır emisyon hedefine uyumlu hale getirmeye çalışmak için Devasa tarım sübvansiyonları programını elden geçirdiği ve 2 yıllık bir sürecin sonuna yaklaştığını gösteriyor. Avrupa Birliği müzakerecileri, çiftçilere yapılan ödemelerin %20 veya %30'unu çevreyi koruma programlarına harcayıp harcamama konusunda hala tartışıyorlar. Organik tarım, hayvanların neden olduğu güçlü bir seragazı olan metanın miktarını azaltmak için, Yem katkı maddelerinin kullanılması ve çiftçilerin atmosferdeki karbondioksiti emmek için sulak alanları ve turbalıkları restore ettiği karbon tarımı önerileri de bunların arasında yer bulmuş. Yoksul devletler ve ada devletleri Birleşmiş Milletleri sunulan güncellenmiş iklim planlarında fırtınalar, sel ve kuraklık gibi afetlerden kurtulmalarına yardımcı olmak için Zengin ülkeleri daha fazla fon sağlamaya çağırdı. Zengin ülkeler ulusal katkılarında öncelikli olarak karbon azaltım önlemlerine odaklanırken, yoksul ülkeler içinse iklim uyumluluğunu destekleme ve küresel ısınmaya ilişkin ekonomik ve diğer kayıpları gibi zararlarla başa çıkma planlarını ortaya koyuyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik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 Bosch, Josiah Mijn Technologie.